Rabbimiz'in en güzel surette yarattığı insan, yaşamın her alanında bu güzelliği yaşadığı ve başkalarına da yaşattığı ölçüde anlamlı bir hayat sürer. Kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür diyen Hazreti Ali'nin belirttiği üzere karakterini yansıtan iş ve davranışlarının güzelliği kişinin kendi kıymetini ortaya koyar. Kamil bir mümin söylediğini güzel söyler, yaptığı her işi iyi yapar ve ahlaki güzelliklerle yaşar. Görev ve sorumluluklarını sadece vicdan yükünden kurtulmak için değil, iyi niyet ve ihlasla, aşkla, samimi bir ruhla yerine getirir. Böylece hem insanlığını kemale erdirmiş hem de kulluğunu zirveye taşımış olur. Kulluğumuzun zirvesini, insanlığımızın kemalini, yaratılmış olan bütün varlıklarla ilişkimizde ideal olanı temsil eden ihsan konusunu konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Doçent Doktor Güldane Gündüzöz. Düşüncenin özü başlıyor. Güldane Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Elif Hocam. Nasılsınız? Çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Bugün sizinle çok güzel bir konuyu konuşacağız. İslam'da ihsan konusu. İnşallah. Bu akşam ele alacağımız konu en genel anlamıyla iyilikleri ve güzellikleri ifade eden bir kavram İhsan kavramı ama çok boyutlu ve çok kuşatıcı bir kavram İslam'ın temel kavramlarından biri diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu kavramın çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Ee, allah Teala insanın yaratılışından bahsederken ahsen-i takvim üzere yaratıldığını söylüyor. Ve yine aynı şekilde tegavun suresinde insanın suretini en güzel şekilde yarattığını fe ahsenesu verekum e, ifadesiyle dile getiriyor bizlere. E, yine baktığımız zaman biz... E, İhsan kavramını çok çeşitli şekillerde ve hem Allah'a hem insana nispet edilerek isim, fiil, mastar türevleriyle birlikte kullanıldığını görüyoruz. 70'ten fazla da ifade şekli yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah kullarına da aynı şekilde ihsanı emrediyor ve muhsinleri de çok sevdiğinden de bahsediyor. Bu kavramın çok boyutlu olduğunu buradan bile anlayabiliyoruz. İsterseniz bu kavramı tanımlayarak başlayalım. İhsan ne demektir? Bir ve maruf gibi iyiliği ifade eden kavramlarla ihsanın ne farkı vardır? Teşekkür ediyorum Elif Hocam. Öncelikle izleyicilerimizi en kalbi hürmetlerimle selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. İhsan kelimesi hüsn kökünden türetilmiş bir kelime ve anlam bakımından oldukça derinlikli bir kelime. İhsanın iki anlamı bulunuyor. Birincisi başkasına iyilik yapmak ya da kendisine iyilik yapmak. Yani iyilik yapmak. İkincisi ise yaptığı iyiliği, yaptığı işi en iyi şekilde yapmak. Bunu itkan kelimesiyle de karşılıyor sözlükler. Allahü u Teala'nın el-muhsin sıfatını burada hatırlatmak istiyorum ben. Yani Allah iyilik üzere yaratmıştır her şeyi. Bu çok önemlidir. Kötülük üzerine yaratılmış hiçbir şey yoktur bu manada. Ve Allah yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yaratmıştır ee, o yüzden e, kainat yüzde yüz iyidir yüzde yüz mükemmeldir ee, o yüzden Şeyh Galip diyor ya hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen e, diyor yani e, aslında burada e, alem nasıl mükemmelen yaratıldıysa insanoğlu da e, onun bir e, benzeri şekilde mükemmelen yaratıldığını e, bize ifade ediyor. E, İhsan kelimesinin burada bu ikinci anlamı özellikle yani iyilik yapmak ve aynı zamanda da yaptığı işi en iyi şekilde yapmak e, konusunda bizim e, üzerimize düşen bazı sorumluluklar olduğunu bu kelimeyi bu kavram çerçevesinde bir kez daha oturup düşünmemiz gerektiğini e, yani ifade etmek istiyorum. Bu sebeple bugün biraz açacağız inşallah bu konuyu Elif Hocam. E, Nahl suresi 90. ayette e, Allahü Teala inna Allah ye'muru bil adli İhsan ile ahir, e, ait kerime. E, burada aslında e, ihsanı allah Teala adalet kavramıyla birlikte kullanıyor. E, önce adaleti ondan sonra ihsan kelimesini kullanması burada e, dikkat çekici. E, Ebul Beka el Kefevi vardır sözlükçülerden. E, Kendisinin külliyat adlı eseri var Elif Hocam. Burada e, ihsan kelimesini ele alırken e, bir hiyerarşik düzene oturtuyor ihsan kelimesini. Ve e, en üste, hiyerarşinin en üstüne... Bir şemsiye kavram olarak adalet kavramını yerleştiriyor. Ondan sonra ihsan kavramını yerleştiriyor ve onun altına ise az önce ifade ettiğiniz diğer kavramları bir örneğin bunun altında olan bir kelime olabilir, bir kavram olabilir. Veya icmal kelimesi, inam kelimesi ya da fazilet kökünden gelen ifzal kelimesi, yine kerem, Cud, yine sehavet, şecaat kelimesi bütün bunları yani bu hiyerarşinin altına doğru sıralıyor Ebu'l-Bekâ el-Kefevi külliyat adlı eserinde. Ancak adalet kavramının en üstte bulunmuş olması ayet-i kerimenin de ifade ettiği üzere Allah-u Teala'nın el-adl sıfatına nispetle oldukça önemli. Yani burada Allah adildir. Ee, adaleti e, her şeyin üzerinde tutar ve ihsan da bunun altında bir kavram olarak son derece güçlü bir e, aslında kavram ağının en üstünde ve adaletin altında bulunan e, çok önemli bir kavramdır. E, icmal gibi, iftal gibi, inam gibi e, kelimelerin e, manalarını almak suretiyle aslında bunlarla da daha e, zenginleşmek suretiyle ve adaletten almış olduğu o denge e, kavramını da iç, içselleştirmek suretiyle aslında e, biz ihsanın e, mükemmel bir Müslüman e, tipini e, ortaya çıkardığını Peygamber Efendimiz'den görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz bizim için usfeyi hasenedir. Yani en güzel örnektir e, ve e, ihsanın aslında e, Allah-u Teala'nın el-muhsin sıfatının yaşayan halidir Peygamber Efendimiz. Biz bu yüzden Peygamber Efendimiz'i örnek alırız ve onun gibi olmaya çalışırız. Halimizle, hareketlerimizle, dualarımızla, ibadetlerimizle. Peygamber Efendimiz'in çizgisinde bir Müslüman olmak için elimizden geleni yapmaya gayret ederiz. allah Teala'nın el-muhsin sıfatı yani yaptığı işin her, her şeyin iyilik olması ve yaptığı her işin en iyi şekilde yapılmış olmasını e Bizim açımızdan da bir Müslüman olarak aynı şekilde yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmak suretiyle Peygamber Efendimiz'e layık allah Teala'nın razı olduğu bir kul olma mertebesinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum Elif Hocam. Evet, adalet ve ihsanın Müslüman hayatındaki önemine binaen biz bu ayeti söylemiş olduğunuz Nansi Suresi'ndeki ayeti evet. her cumada tekrar ediyoruz evet. hutbelerimizde. Hı hı. Sözlük anlamlarına biraz bakmış olduk hocam evet. kafamızda biraz daha ihsan şekillenmeye başlamış oldu. Hı hı. Aslında ihsanın ilk, tan ilk tanımını diyelim ve en veciz kapsamlı tanımını Peygamber Efendimiz bize yapıyor. Hı hı. Hepimizin bildiği İslami disiplin, disiplinlerde temel olarak alınan bir hadis var Cibril hadisi diyebiliyoruz biz bu hadisi. Burada Cebrail Efendimiz insan suretinde Peygamber Efendimiz'e gelerek dinin bazı özellikleri hakkında sorular soruyor ve işte önce İslam'ın ne olduğunu daha sonra imanın ne olduğunu daha sonra da ihsanın ne olduğunu soruyor ve Peygamber Efendimiz burada ihsanı Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ya da daha genel anlamda kulluk etmek olarak tanımlıyor. Hadis bizim için çok önemli çünkü burada bir sanki bir sıralama görüyoruz ve ihsanın bu kulluk sıralaması en üst seviyeyi, üst bir bilinci ifade ettiğini görmüş oluyoruz. Üst bir mertebe olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu yüzden de tasavvufçular bu söylediğiniz insanın e, kamil seviyeye ulaşması açısından bu hadisi çok önemsemişler Hı. ve İhsan e, onların literatüründe de çok önemli, merkezi bir yerde yer alıyor. E, tasavvufçuların penceresinden bakalım hocam İhsan e, ne anlama geliyor İ İslam'da? Evet e, Cibil hadisini evet. ifade ettiğiniz e, çok önemli bizim için Elif Hocam. E, farklı tariklerden gelmiş e, bu hadis-i şerif ve Hazreti Ömer de naklediyor hadisi. E, yani bir yabancı gibi kimse tanımıyor çünkü Cebir Aleyhisselam'ı. Gelip Peygamber Efendimizin önüne oturması ve ona bu soruları sorması çok önemli ve sadece tasavvuf için değil elbette diğer İslami ilimler bakımından da bir kaynak niteliğinde Cibri Hadisi. Buhari'nin temel unsurlarına ihtiva ediyor. Evet ve çok sağlam olması. Ebu Hureyre'den nakledilmiş, Hazreti Ömer'den nakledilmiş ve aynı zamanda da yani hem sağlam olması aynı zamanda da orada bize dinimizi anlatmak üzere Cebrail Aleyhisselam'ın gelmiş olması ve ihsan nedir diye sorması yani Cebrail Aleyhisselam'ın ihsan nedir diye sormuş olması çok dikkate değer bir konu. Yani ahlak nedir veya ahlakı tanımlar mısın diye sormadan ihsan kelimesi üzerinde duruyor Cebrail Aleyhisselam. Bu sebeple aslında yani kelam alimlerinin veya fıkıh alimlerinin ilgisini çektiği kadar elbette tasavvuf ilmiyle iştigal eden alimlerin de bu hadis-i şerif yani çok dikkatini çekmiştir ve üzerinde pek çok yorumlar yapılmıştır. Az önce ifade ettik ihsan kavramının diğer pek çok kavramı, aslında e, içerdiğini ve e, çok daha e, derinlikli bir manasının olduğunu ifade ettik e, Evet cibil hadisiyle de bu e, yani taçlanıyor e, Hani e, ifadeyi bu şekilde söyleyebiliriz e, ve e, aslında burada e, yani dinin e, şeriat temeliyle şer şerif temeliyle e, başlamak suretiyle metafiziksel bir yücelmeyi, metafiziksel bir yükselmeyi biz burada görüyoruz. Yani e, İslam ve iman ile yatay e, boyutta kendisini tamamlayan bir Müslümanın ondan sonra aslında ihsan ile e, dikey bir e, yükselişe geçtiğini ifade ediyoruz. Tasavvuf alimleri de e, insanı kamil olma noktasında e, seyir-i süluk'a e, giren e, İnsanların aslında burada bahsedilen ihsan kelimesinden, ihsan kavramından başladıklarını ve bununla bitirdiklerini ifade ederler. Çünkü ihsan kavramının içinde insan olmaya gerekli olan her şey mevcuttur. Yani yaptığı şeyi iyi yapmak ve yaptığı her şeyi en iyi şekilde e, yapmak, e, üzerine düşen her şeyi en güzel şekilde gerçekleştirmek e, burada temel gayedir. E, o sebeple aslında kamil bir insan, kamil bir mümin olabilmek için ve e, Allah'ın rızasını kazanabilmek için e, bunun e, hadis-i şerifin çok önemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Burada bir şeyden e, başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Elif Hocam. E, şimdi e, Hristiyanlıkta malumunuz e, hayat vaftizle başlar. Ee, ama İslam'da e, hayat e, değilim, sağ kulağına e, ezan, ezan, sol kulağına e, kametle başlar. Yani e, e, Hristiyanlık'ta e, bir günahın e, temizlenmesiyle başlarken hayat aslında İslam e, bunun e, bir Tezekkür yani bir hatırlama, e, elest bezmine bir hatırlatmayla başlar aslında. E, kim ve olduğunu Kim olduğunu hatırlatarak başlar başlıyor. aslında. Bu bizim için çok önemlidir. Yani ihsan e, fıtratı hatırlama eylemidir. Yani o e, temizliği, o e, Rabbin e, vermiş olduğu o tertemiz ruhu, e, üflediği o ruhu tekrar hatırlama ve tezekkür ve böylece de aslında günlük hayatta bir tefekkür ve geleceğe dair de bir tedebbür faaliyetidir aslında. Bir hedef veriyor. Bir hedef veriyor. Aynı zamanda dönüşü de temsil ediyor. Kesinlikle böyle ve yani bu üç düşünce arasında insanın geçmişinden, elest bezminden kopmadan, bugünü tam manasıyla gerçekleştirerek ve bir Kamil bir Müslüman olmak için bir hedef belirleyerek yaşaması ve geleceğe dair de hedefler belirleyerek, planlar yaparak e, en iyi şekilde e, noktalamaya çalışması hayatını e, bu manada çok değerli. Yani ihsan bize aslında bu e, çizgiyi de e, çizmiş oluyor. E, ya Zikirde malumunuz hatırlama eylemi de var. E, biz bununla e, e, fıtratı hatırlıyoruz. İhsan'da... E, Önemli olan e, fıtratın e, o temizliğini e, ortaya çıkararak e, kişinin e, nefsani kirlerden e, temizlenmesi ve böylece bir insan olarak peygamber efendimizin yolunda e, onun e, göstermiş olduğu hedef, hedefe e, doğru gösteriyor en iyi şekilde yol almaktır diyebiliriz. Yani insan Allah'ın ahsen takvimde yarattığı insanı esfil-esafiline gitmekten kurtaran bir hedef aslında. Hedef İlali. aslında kesinlikle ve adalet eee Terazisi burada çok önemli bir mikyaz Elif Hocam. Yani Allahu Teala her şeyde dengeyi bize emrediyor. Dengeli olmamız gerektiğini yani o dengeyi korumamız gerektiğini emrediyor. Yani ihsanda bulunurken bile yani verirken bile adaleti gözetmek, Allah'ın adil sıfatını gözetmek çok önemli burada. Bir örnekle bunu açacağım. Amr bin As çok ibadet eden bir sahabi bir gün peygamber efendimiz soruyor diyor ki ey Amr senin çok ibadet ettiğini söylüyorlar evet ya Resulallah geceleri tamamen ibadetle gündüzleri oruçla geçiriyorum dediğinde peygamber efendimiz onu uyarıyor ya Amr diyor eşinin çocuklarının da senin üzerinde hakkı vardır dengeyi gözet buyuruyor hatta kendi bedeninin bile senin, senin üzerinde hakkı, hakkı vardır, vardır buyuruyor yani aslında bu Burada e, e, peygamber efendimiz bakınız e, vasat ümmet tabirini burada e, hani kullanmak istiyorum. Va, e, vasat ümmet ne demektir? Yani dengeyi korumuş, adalet sıfatını gerçekleştirmiş ama o anda yapabileceği en iyi şeyi e, üzerine düşen en güzel şeyi yapabilen e, Müslüman e, aslında modelini e, burada bize e, önümüze sunmuş oluyor. Evet. O sebeple e, İbnül Vakt olmak tabiri vardır e, tasavvufta. E, ben burada onu ifade etmek istiyorum. İbnül Vakt olmak gününü gün etmek manasında değildir. İbnül Vakt olmak o anda e, ne yapabiliyorsak yani o anı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliyorsak e, %100 performans almak deniyor günümüzde. E, o şekilde e, hayatımızı değerlendirebiliyoruz en iyi şekilde ve en e, kaliteli şekilde yaşamak e, anlamına geliyor. E, bu yüzden e, ihsanı biz e, kalitenin en üstüne ulaşmak e, ve e, zaman olsun, e, zaman olsun, ilişkilerimizi olsun veya e, beynimizi kullanmak, aklımızı kullanmak olsun e, hatta e, ilgilerimizi, alakalarımızı bile en iyi şekilde ve en doğru şekilde kullanmanın ben ihsanın bir parçası olduğunu ifade etmek istiyorum Elif Hocam. Söylediğiniz gibi bu nokta aslında adaletle de çok yakından ilişkili çünkü adalette de bir her, biz her hak edene hak ettiğini vermek. Evet. E, olarak tanımlıyoruz adaleti. İhsan da e, her şeyi en doğru şekilde en güzel şekilde yapmak olunca söylediğiniz gibi maksimum şekilde her şeyi yaşamak anlamına gel geldiği için en güzeli yaşamak hı hı. E, çok sıkı ilişki içerisindeler ikisi. Hı hı. Hocam kullukta da tabii ki bu en güzel, en mükemmel seviyeyi yakalamak ihsanı ifade ediyor. Tasavvufta yani ihsanı biz Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek, hani bu şekilde mükemmele yaklaşmak şekilde tarif ediyoruz. Tasavvufta bu noktayı ifade eden başka kavramlar da var. Yani insanın mesela murakabe, hı hı. insanın Allah'ın sürekli denetiminde olduğunu hissederek hı hı. hareket etmesi. Hı hı. Yine takva kelimesi Allah'a karşı sorumluluk bilincimizin bilincinde olarak, hı hı. farkında olarak yaşamayı ifade ediyor. Tasavvufta bu şekilde onun gözetiminde olmayı, bu bilinci yaşamayı ifade eden başka kavramlar da var. Hı hı. İhsanın bunlar arasındaki farkını, onlarla ilişkisini açıklayabilir miyiz? Ee, tabii ki e, Elif Hocam, e, murakabeden bahsettiniz. Çok önemli bir e, terim gerçekten. Murakabe Allah tarafından, Allah'tan kula olan, varlığa olan murakabeden bahsedebiliriz. Bir de varlıktan Allah'a yani insandan Allah'a olan e, murakabeden bahsedecek olursak aslında Allah'ın murakabesi her an yaratmasıdır. Yani tasavvufta yaratma bitmiş değildir. Yani bu bir... E, e, yani e, alem, evrem yaratılmış mekanik e, olarak e, Allahü Teala geriye çekilmiş yani artık yaratma durmuş o me mekanik e, e, sistem işliyor e, manasına asla gelmez evet. tasavvufta sistemlerden kesinlikle öyle değildir İbnü'l Arabi e, her an her nefeste yaratmanın devam ettiğini e, ifade eder hatta İbnü'l Arabi bu, bu noktada veçhas e, terimini kullanır e, yani Allah'ın Yaratmış olduğu her varlıkla özel bir ilişkisi olduğunu, e, özel bir bağlantısı olduğunu biz buradan anlıyoruz bu kelimeyle. E, peki bu ne demektir? Peygamber Efendimizin e, e, bir ifadesi vardır, çok güzeldir. Allah'tan ayakkabı bağınızı bile isteyin buyurur. Evet. Neden? Çünkü sen Allah'tan istersin o da sana karşılık verir. Yani tasavvufta çok sıcak bir tanrı anlayışı var. Neden? Çünkü çok yakın ve şah, damarın şah damarından daha yakın. Geldi ayet yani şah damarından bile daha yakın. Biz bu ayeti nasıl hani burada ifade etmeyelim, nasıl söylemeyelim? Çünkü ayetler allah Teala ben size o kadar yakınım ki sizin sesinizi duyarım, duanıza icabet ederim, sizin üzüntünüzü, sizin yakarışınızı ben bilirim. İçinizden Manasında. geçenleri, İçinizden de geçenleri bilebilirim. bilirim. Şah damarınızdan daha yakın ol, olmak ne demektir? Kalbinizden geçenleri bile ben bilirim e, diyor ayet-i kerimede. Yani mura, Allah'ın murakabesi muhteşem bir murakabe. Biz bunun farkında olduğumuz zaman yani biz bunu fark ettiğimiz zaman aslında e, bizim ihsanımız da e, yani ona doğru yaklaşmamız da e, bir o kadar daha e, kuvvetli oluyor. E, kuvvetli oluyor. E, Murakabe ile ilgili bir e, e, küçük bir e, hikaye anlatılır. E, bir sultan e, hizmetçilerinden bir tanesini diğerlerine nazaran daha çok seviyor. E, soruyorlar diyorlar ki neden e, çok seviyorsunuz o hizmetçiyi? E, ben size göstereceğim diyor neden sevdiğimi. Bir gün çok sıcak bir havada. Atından iniyor sultan ve daha doğru daha doğru şöyle bir bakıyor ee, hiçbir şey söylemeden devam ediyor işlerine ve o hizmetçi atına hızlı bir şekilde atlıyor daha doğru gidiyor oradan e, bir küp dolusu kar doldurarak getirip sultana e, hediye ediyor ve diyor ki efendim sizin daha doğru baktığınızı şöyle gördüm ve e, anladım ki siz e, kar yemek istediniz o sebeple size ikramım olarak e, kar getirdim deyince sultan diyor ki bakın gö. Gördünüz mü? Bu hizmetçimi ben bu yüzden diğerlerinden daha yani öyle bir murakabesi var ki sultanın gözüne bakıyor. Ee, i̇steği nedir, arzusu nedir, sevdiği şeyler nelerdir, e, nelerden razı olur, e, neler hoşuna gider ya da ihtiyacı var mıdır? Bütün bunları e, aslında hizmetçinin takip etmesi e, ve e, e, yani neredeyse rüzgardan onu koruması e, ve hassasiyet her göstermesi, hassasiyet göstermesi e, burada sultanın dikkatinden kaçmıyor. Murakabeyi de böyle anlayacak olursak e, aslında e, yani murakabe kulun Allah'ın rızasının e, dışına çıkmamak için elinden gelen her türlü çabayı göstermesi demek. E, o sebeple e, bir sufi şeriat kapısından girer. Elbette farzlar e, onun için ve haramlar çok önemlidir zaten bunlarla ilgili elinden gelen her türlü tedbiri alır ancak ondan sonra e, artık mekruh onun için e, haram gibidir. E, Zira e, sevgiliyi üzmemek, e, onun rızasını kaybetmekten dolayı bir korkusu olur Sufi'nin ve ayırt etmez. Yani e, efendim bu mekruhtur ya yapsam da olur bir defa yapsam ne olur ki demez. Fetva ile yetinmiyor. Fetva ile yetinmez ve bunu e, yani ruhsata başvurmaz. E, azimeti tercih eder ve ne kadar çok azimeti tercih ederse e, Rabbin ona o kadar yaklaştığını ve aslında yakın zaten ama daha da ona e, merhametini gösterdiğini ve e, üzerindeki tecellilerden fark eder bunu. E, Peygamberimizin bahsettiği günahları bir dağ gibi görmek hususu da e, onun için geçerli olmuş, geçerli olmuş oluyor. Kurbu nevafil hadisi var. E, bu hadis çok önemlidir tasavvuf kitaplarında da bolca geçer. Bu hadise göre Elif hocam Allahü u Teala buyuruyor ki yani bu kutsi hadis kulun bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Öyle ki ben de ona yaklaşırım onun gören gözü işiten kulağı tutan eli olurum buyuruyor. Ee, şimdi bununla ilgili olarak e, Enfal suresinin 29. ayetini hemen burada ifade etmek istiyorum yani e, evet e, hadis-i şerifte geçiyor bu kutsi hadiste ama ayet kelime de buna e, bakacak olursak ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o size Furkan verir. Yani burada aslında Furkan e, bir temiz kuvvetidir yani iyiyi kötüden ayırma kuvvetidir e, bunun üzerinde durmak lazım aslında. Furkan vermek yani Kur'an-ı Kerim'dir diyenler de var doğru ama iyi kötüden ayırma kuvveti yani temiz vermesi bir nevi aslında ona farklı değerler yüklemesi. Ve aslında marifet dediğimiz şey kalp, açılması. kalp gözünün açılması, kişinin artık... Yani daha farklı şeylerin hikmete erişmesi. hikmete erişmesi ve hatta şöyle denir. Yani farzları yapar kişi nafileleri de yerine getirdikçe kişi de haya özelliği oluşmaya ve oturmaya bir meleke olarak oturmaya başlar. Bu meleke öyle oturur ki. E, haya kelimesinden türetilen bir müheyya kelimesi vardır. Yani bu da aslında hayanın insanın en önemli e, yeri olan yüzüne, e, çehresine yansıması ve böylece yüzün nurlanması manasına gelir. E, bizler e, e, yani biliriz e, bazı insanlar vardır, yüzlerinde nur vardır değil mi? Hatta deriz ne kadar nur, nurani bir insan deriz. E, bunun aslında nafilelerle ve elbette farzlarla nafilelerle yapılan ibadetlerle ve Allah'ın rızasını kazanma yolunda bu e, murakabe ile e, gerçekleşen bir e, haya Hayanın hayata dönüşmesi ve o hayatın hayata dönüşmesinden dolayı da çehrede dışa yüzde yansıması. yüzde bir nur nur şeklinde bir müheyya şeklinde dışa yansıması olarak ifade edebiliriz. Burada bir başka kelimeyi de bir başka terimi de hemen arkasından ifade etmek istiyorum. İnziaç ya da izaç kelimesi bazı yerlerde izaç bazen de inzaç şeklinde geçer. Bu da aslında dertlenmek bir derdinin olması manasına gelir. Ne demektir dertlenmek Elif hocam? Dertlenmek yani bir Müslüman olarak bugün Allah rızası için ne yaptın diyen bir Hazreti Ömer gibi böyle iki elin arasına başını koyup düşünmek demek aslında. Bir gaye yani üzere bir gaye üzere yaşamak demek. İyi bir Müslüman olmak için daha başka ne yapabilirim ben? Hayatımı kaliteli olarak iyi bir Müslüman olarak e, sürdürebilmek için, kendime, çevreme, insanlara daha faydalı olabilmek için e, daha neler yapabilirim diye düşünmek demek aslında. İzaç ya da inzaç. E, yani bunu manevi motivasyon diye de e, tercüme e, edebiliriz. Kişinin e, Tabi burada vicdan kelimesini de söyleyebiliriz burada ama vicdan kelimesi bazı zamanlarda biraz farklı anlamda kullanılabiliyor. Sufiler genelde inzaç kelimesini kullanıyorlar ve İbnül Arabi'den önce bile bu terim kullanılmış. Yani çok bilinen bir kavram bu. O sebeple yani Allah'ı göremese de Allah'ın onu gördüğünü işselleştirmek ve hayatını buna göre tanzim etmek, yaşamak çok çok önemli tasavvuf yaşantısında yine bir başka kelime Elif Hocam müşahede ya da şehadet kelimesi. Az önceki burakabe kelimesine benzer şekilde bizler allah Teala'nın bize şahit olduğunu, her halimizi bildiğini ve kalbimizden geçenleri bile yani çok iyi bildiğini bilmek suretiyle Bizim de ona şahit olmamız ve böylece aslında yaşarken hayatta bu hayatta bir nefes alırken bu şehadet düşüncesiyle şuhuda ermek yani metafizik bir boyuta çıkmak ve artık sadece üzerimize düşen yükümlülükleri yapmak değil ifade ettiğimiz üzere yaptığımız işi Allah'ın rızasına uyacak şekilde en iyi şekilde gerçekleştirmek için elimizden gelen çabayı göstermek manasında yorumlayabiliriz Elif Hocam. Hocam ihsanın kulluk boyutunu geniş bir çerçevede ele almış olduk. Ama söylediğiniz üzere her işi iyi yapmak anlamına geliyor ihsan. Ve sadece Allah'la ilişkilerimizde değil bizim gündelik hayatımızın her yerinde bize perspektif sunan bir kavram. İhsan kavramı. Ve biz bunun yansımalarını görüyoruz aslında hadis-i şeriflerde ve ayetlerdeki ifadelerden. Ayetlerde muhsin olmak ifade edilirken bunun bazı yansımalarına da değiniliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anne babayla ilişkilerimiz çerçevesinde Allahü Teala ve bilveldeyni ihsana, ihsan kavramını kullanıyor. Yani onlarla ilişkimizin ihsan üzere olması gerektiğini ifade ediyor. Yine Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman ihsan kavramını çok fazla kullandığını ve çok çeşitli yerlerde kullandığını görüyoruz. İşte hayvanlara hayvan kesiminde bile ihsan kavramını kullanıyor. İnsanlarla ilişkimizde mesela komşuyla ilişkimizde komşuna iyilik yap, komşuna ihsanı, ihsan ile davran ki mümin olasın diye ifade ediyor Peygamber Efendimiz yani ihsan kavramı aslında bizim hem diğer insanlarla ilişkimizi hem hayvanlarla ilişkimizi diğer canlılarla ilişkimizi hem de bir tabiatla ilişkimizi cansız varlıklarla da yaratılmış bütün varlıklarla ilişkimizi düzenleyebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Muhsin olmak tam olarak pratik hayatta neleri ifade ediyor? Buralara biraz daha geniş olarak değinebilir miyiz? Tabii Elif Hocam. Üç ayların içindeyiz. Şu anda çok güzel ve bereketli günler yaşıyoruz. Bu üç ayların özellikle Recep ve Şaban ayından sonra Ramazan'ın bir beklentisi ve heyecanı içindeyiz. Zira bu özel günlerde bizler helal lokmamızı bile azaltmak suretiyle, yemeklerimizi azaltmak suretiyle, oruca ve diğer ibadetlerimize sadaka vermek gibi veya nafile namaz kılmak gibi ibadetlere daha fazla yer veriyoruz. Ve Ramazan'a daha salim bir kul olarak ve eksiklerini gidermiş bir kul olarak girmeye çalışıyoruz. Yani helal olanları bile azaltmak suretiyle ve daha fazla vermek, Faz ve fazilet kökünde aslında bu e, mana mündemiştir. Yani fazla da maddi e, bakımdan e, vermek ve fazl fazlalaştırmak. E, fazilette ise manevi bakımdan yardımcı olmak, ihsanda bulunmak e, e, anlamları var. E, korona sürecinde bu e, bir yıldır biz bunu yaşıyoruz e, Elif Hocam. E, yani biraz daha e, farkında olarak yaşamak e, insanlığımızı. Bu farkındalığımızı önce kendimize yani psikolojimizi daha sağlam tutmak, ailemizin moralini her zaman yüksek tutmak ve onları motive etmek. Sonra ailemizi, ailemizin diğer bireylerini yani akrabalarımızı, komşularımızı gözetlemek. Yine bir murakabe içinde olmak ve onlara yapılabilecek iyilikler, bu maddi olabilir, manevi olabilir, yardımcı olmak çok önem arz ediyor. Belki de bunların içinde en önemlisi de hasta olmamak. Ve böylece aslında doktorlara yardımcı olmak ve onların iş yükünü azaltmak, bu da ihsanın bir parçası değil midir? Üzerimize düşen şey, şeyi en güzel şekilde yapmak ve hijyene dikkat etmek, mesafeye dikkat etmek. Bütün bunların da ihsanın bir parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir başka şey var, konu da daha var helal e, ile ilgili, helal gıda, helal ürünle ilgili yapılan çalışmalar var Elif Hocam e, dünya e, çapında. E, e, Yahudilerin e, özellikle biliyorsunuz e, e, koşer denilen bir e, onların e, değişik sistemleri var. E, Koşer'de onların bir nevi helal e, yani bizde helal gıda, helal ürün nasılsa onlarda da aynı şey e, bulunuyor. Aslında orada helalen tayyiba ayet-i kerimede e, geçen helalen tayyiba e, e, ifadesinde tayyip kelimesinin e, biz e, kaliteli, e, fıtratına uygun e, bir ürün manasında yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece tayyip orada temiz e, bir e, gıdadan bahsetmiyor aslında. Özellikle helal ürün e, konusunda e, biz Müslümanlara çok iş düştüğünü e, söylemek istiyorum. Evet. Kaliteli ürün çıkarmak, fıtratına uygun ürün çıkarmak çok önemli. Bu bakımdan genetiği değiştirilmiş ürünlerin biz helal çerçevesinden çıkarılması gerektiğini ifade ediyoruz. Zira... E, ihsan kavramını da ifade ettiği şey şudur ki her şey fıtratında Allah'ın yarattığı e, şekilde e, bulunmak e, özgürlüğüne sahiptir. E, bu sebeple e, helal üründe e, ihsanın e, işletilmesi gerektiğini ve tayyip e, kelimesi çerçevesinde bunun sadece domuz eti yememek veya içki, e, alkollü e, içecek almamak e, değil, e, çerçevesinin çok daha geniş olduğunu, e, hizmet sektörü hizmet verenlerin en kaliteli şekilde hizmet vermeleri veya efendim bir telefon şirketinin veya bir alet edevat üreten bir fabrikanın yani bir e, Müslümana yakış, yakışır şekilde en kaliteli ürünü üretmesi gerektiğini e, ifade etmek istiyorum ben burada. E, bu da aslında ihsanın bir parçasıdır. E, biz nasıl koşer ürünlerin kaliteli olduğunu görüyorsak ve bunun aslında bir e, gerçekten ayrıcalık oluşturduğunu e, görüyorsak, koşer ürünler dünyada kaliteli e, ürünler e, içinde yer alıyor. E, bunun gibi helal ürünün de sadece e, bir e, yani helal gıdaya indirgenmeden e, kaliteli ürün manasında Peygamber Efendimizin ifade ettiği şekilde elini taşın altına koymak ve en iyi ürünü ortaya çıkarmak ve böylece de aslında medeniyet bakımından da daha yüksek bir medeniyete Müslümanların hak ettiği yere gelmesi manasında çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum Elif Hocam. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini hemen ifade etmek istiyorum. Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizde bir fidan varsa bunu dikin buyuruyor. Burada Peygamber Efendimiz ahlakı aksiyon yani bir söz söz ile bırakmıyor. Bunu bir eyleme geçiriyor. Aslında ihsanda bir eyleme geçme hani ifade ettik ya iyilik yapmak ama yaptığı iyiliği en iyi şekilde yapmak manasında burada eylemsel bir tecrübe görüyoruz. Ama ee, yani bir kelimenin üzerinde durmak istiyorum burada. Ee, mükemmeliyetçilik denilen bir e, kavram var malumunuz. Ee, bunun da e, aslında e, mükemele ulaşma isteği ayrı bir şeyler. Yani bunu da ifade edelim. Mükemmeliyetçilik e, bir e, çocuğun yetişmesinde veya bir öğrencinin yetişmesinde e, kim olduğuna, onun e, özelliklerine veya istidat ve kabiliyetlerine bakmadan, bir hedef koymak suretiyle o kişiyi o hedefe ulaştırmak için belki bazen acımasızca yollar deneyerek çaba sarf etme işi olarak olumsuz bir manada kullanılıyor. Ama tasavvufta eğitim böyle toptancı bir yaklaşımla sergilenmiyor. E, bu sebeple eğitim bireysel ve insanın istidat ve kabiliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirme ameliyesi aslında. Potansiyelini en güzel şekilde ortaya koymak için Evet en iyi şekilde çaba. ge gerçekleştirme çabası. E, herkesin ilgisi, istidadı, ilgisi. E, sanata bakışı, hayata bakışı veya e, Allahu Teala'nın esma-i hüsnasından hangisini e, almas, e, almış e, olması durumuna göre e, aslında e, çok farklı özelliklere sahibiz. Önemli olan kişinin o istidat ve kabiliyetlerini en e, iyi şekilde e, e, terbiye ederek e, iyi bir kul olması, iyi bir insan olması bu bakımdan mükemmeliyetçi bir e, çizgide değil e, kemal noktasına ulaşması her herkesin kendi kabında kemal noktasına ulaşmasından e, e, bahsetmek çok daha yerinde olur diye evet. herkesin düşünüyorum. Herkesin kendi yeteneklerinin önce ortaya çıkarmak, daha sonra onlar da bir inkişafa e, yol açacak şekilde eğitmek eee evet. vurguladığınız sosy evet. sanırım. Hocam çok güzel şeylerden bahsettiniz. Hayatın her sahasında ihsanı nasıl uygulayabileceğimizi ifade etmiş oldunuz. Peygamber Efendimiz de zaten Allah her işte size ihsanı emretmiştir buyuruyor. Bunun güzel bir açılımı oldu sizin söyledikleriniz. Bu açıdan baktığımızda adaleti gerçekleştirmek, bir işi güzel yapmak, yapabileceğinin en iyisini yerine getirmek, bütün bu anlayışlar, ihsanın çerçevesinde olan bütün bu yaklaşım tarzı aslında hayatın her sahasında bize yeni açılımlar sunacak bir bakış açısı geliştiriyor. Hocam buradan hareketle sanat ve estetiğin, kültür ve medeniyetin gelişmesinde ihsanın rolüne dair neler söylersiniz?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 Hulefai Raişit'in döneminde özellikle kıtalara artık yayılmaya başladığını görüyoruz İslam Devleti'nin. Bu sadece kılıçla yapılan bir genişleme değil aslında. Yani öyle olsaydı eğer belki bir yerde kalır ve bu kadar bir gelişme ve bu kadar bir kabul görmeyebilirdi. Bunun bir örneği Moğollar görmüşlerdi olarak verilebilir. Moğollar e, çok e, kuvvetli bir şekilde geldiler Anadolu'ya e, ancak e, tutunamadılar ve geri dön dönmek zorunda kaldılar. Bu bakımdan aslında e, Peygamber Efendimizin bu açmış olduğu yolda e, İslam medeniyetinin sadece e, fiziki olarak, zahiri olarak bir genişlemesi e, söz konusu değildi. E, aynı zamanda e,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 bunun daha da geliştiğini görüyoruz. E, medeniyetler inşa ettiğini görüyoruz. Endülüs'e kadar ulaştığını e, görüyoruz. E, burada aslında e, İslam'ın e, cevherinin de farkına e, varmış oluyoruz. E, yani kolay değildi o medeniyetleri e, dize getirmek. Ve kolay değildi aslında o medeniyetlerin üzerine bir İslam medeniyeti oluşturmak. Evet, evet. Abbas devletinin içinde Beytül Hikme'yi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 yazarların biz bu eksen kaymasını artık eserlerine taşıdığını görüyoruz. Sekülerleşme beraberinde aslında o tinsel düşünce dediğimiz tanrı anlayışını yok edince sanatta da aslında savrulmalar başlıyor batıda. Bu sebeple aslında sanatın içinde de bir ihsan düşüncesi mutlaka bulunması gerekiyor. Bu kadar kaosun içinde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 Artık karşı karşıya kalıyoruz. E, Elif hocam son olarak e, önce ihsan Allah'ın rızasına tabi olarak sonsuzluğa dahil olmalı. E, sonra insan sonsuzluğa dahil olmalı diye düşünüyorum. İhsan sonsuzluğa tabi olmadıkça insan sonsuzluğa tabi olamaz e, demek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam evet, verdiğiniz güzel bilgiler için. Allah'ım yaratılışımı güzel eylediğin gibi ahlakımı da güzelleştir diyen Peygamber Efendimiz gibi ihsanı karakterimize yerleştirmeyi, hayata bakışımızı ve tüm davranışlarımızı ihsan üzere biçimlendirmeyi Rabbimiz bizlere de nasip eylesin. Bu akşamki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.